بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم بلغنا رسول ابن النبي الكريم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 Demen kan fi kalbi ghayru Allah takhasmuhu fi ddaraini Allah la ilaha illa Allah bihal huffi al-malik al-mubin Muhammadur rasulullah sadikul wa'dil amin Aziz mü'minler, asil müslümanlar. Hazreti Kur'an, doğrudan doğruya, müminlere hitap ettiği ayetlerinde, elbette muhazap olarak, inanmış insanları, iman eden insanları karşısına alıyor. Ve inanmış olanları, iman nimetine, iman devletine sahip olanlara hitap ederken elbette onlara bir vazife onlara bir iş, onlara bir emir onlara bir hüküm tebliğ ediyor. Ve bu emre, bu hükme bu vazifeye bizzat kulağını ve kalbini veren müminler ise o emri yerine getirmekle müdellep tutuluyor. Eğer bir yasak ise o yasaktan sakındırıyor. Derhal ondan vazgeçmekle müdellep tutuluyor. İster yasaklama olsun isterse emirle mükellef tutsun, her iki halde de onun icabını yerine getirmesi şart oluyor. allah Teala'dan bir emir geldiği zaman ve onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir emir geldiği zaman derhal o emri yerine getirmek ittiza geciktirmeden, anında, zamanında derhal o emre uymak icap ediyor. Bir yasak ise o yasaktan vazgeçmek iptiza ediyor. İman veya inanmış olmak, mümin olmak ancak bu surette tebellül edecek. Bu surette belli olacak, emre ittiba etmeyen Yasaklardan iştinaf etmeyen, sakınmayan bir kimsenin inanıp inanmadığı suret-i zahirede belli olamaz. Belli olması için emirlere derhal yapışması, yasaklardan da hemen sakınması icap eder. İşte bu manada geçen dersimde dedim ki, Rasulü Zişan aleyhisselatü vesselam dikkatle, ibretle, rahmetle, merhametle hitap ederken, Ey müminler! Çocuklarınız üzerinde iyi titreyiniz, dikkat ediniz. Ben size çocuklarınızı nasıl terbiye edeceğinizin zamanını söylüyorum, metodunu söylüyorum, usulünü söylüyorum, siz bu usule, bu zamana, vaktine göre benim emr ferman ettiğim gibi tatbik ederseniz mutlaka netice alacaksınız diyor Ama tatbik etmek lazım. Duymuş olmak, işitmiş olmak, amenla meselenin mühim bir tarafını temsil eder ama o işitilen duyulan emri, nebi-i zişanı derhal tatbik etmek iddia eder. ...yoksa sonuç elde edemezsiniz... hallerinizde, nefisleriniz üzerinde, evinizde etrafınızda bulunduğunuz yerde hangi zamana hangi şarta hangi mekana dahil olursanız olun mutlaka Allah ve Resulüne itaat ediniz. Allah'a ve onun Resulüne mutlak itaat ediniz bütün hallerinizde, kayıt koymuyor. Her halin farda, gerek ailevi, gerek içtimai, gerek idari, gerek iktisadi, gerek hukuki, gerek askeri, gerek ticari, bütün harekatınızda ve pekenatınızda Allah ve Resulüne mutlak itaat ediniz. Emin ilahi geldim. İtaat. Yani, her şeyden evvel Allah'ı ve O'nun Rasulünü dinleyeceğiz. İtaatla mütevniyet. Allah'ı dinleyeceğiz. Bir cemiyet kadınıyla ve erkeğiyle Allah'ın emrini dinlemezse Allah Rasulünün emrini dinlemezse o cemiyetin ıslah olmasına ıslah olmasına imkan tane ihtimal yok. Hemen geri gelmişken arz edeyim. Bugün sokaklarda dolaşan kadınlara dikkat edin. Caddelerde, çarşılarda, dükkanlarda, parklarda, pazarlarda, panayırlarda, dairelerde, Sizin hanımlarınız entari dikerken, elbise dikerken, pantolon giyerken bu hususta emiri kimden alıyorlar? Öyle dehşetli bir bela ki, öyle korkunç bir muslimet ki hiç yüzlerini görmemiştir kimse. Hiç bir kadın yüzünü görmediği, gözünü görmediği, sözünü işitmediği Kadir oğlu Kadir, Londra'da oturan, Roma'da oturan, Paris'te oturan ve aslı esası Yahudi ve Hristiyan olan bir modacının, bir moda evinin sahibinin emrine itaat ediyor ve o çünük, husursuz, imansız, kitapsız, Hadret-i Muhammed Mustafa'nın olan o insanlara itaat ediyor da Allah bile itaat etmiyor. Nikahlısını dinlemiyor, Allah'ını dinlemiyor, peygamberini dinlemiyor, İngiltere'nin Londra'ında oturan, başka Yahudi olan bir Kâbir odayı dinliyor. Öyle şey olur. Bir Müslüman nasıl böyle olabilir? Bir Müslüman kız ve kadın kendi nikahlısını dinlemezse, kendi peygamberini dinlemezse, kendi Allah'ını dinlemezse, gider de Roma'nın modacısına, Paris'in modacısına, bilmem Londra'nın modacısına, her sesini ona göre diker, çürük çıplak sokaklarda dolaşırsa, bu insanın Allah'la, nikahla, İslam'la, peygamberle hiçbir arası kalmamıştır. İtaat etmiyor çünkü. İtaata zorlayacağız, üzerimize düşeni mutlak yapacağız, zorlayacaksın nedendir? Mecbur kılacaksın. Her türlü çareye başvuracaksın ve o Yahudi'nin emrini dinlemesine karşı çıkacaksın. Kuzu kuzu parayı teslim edip de git de Yahudi modelini satın al da Ciddiye avuçlarına para vereceksin. Sen de itaat ediyorsun. O kadın ve kız Yahudi modacıya itaat ediyor. Sen de karıya itaat ediyorsun. Avucuna para ediyorsun. Senin ne farkın var ondan? Niye direnmiyorsun? Niye mücadele etmiyorsun? Niye derhal o hususta sımsıklı sım duruyorsun? Bühim bir hadise. Ve yadziyullâhe ve rasûle ve Allah ve Resulüne mutlaka itaat ediniz. Her şeyinizde, elbisenizde, yemek içmeyinizde, ticaretel münasebetinizde Allah ve Resulünün emirlerine selhal inkiyat ediniz. Emri ilahi mutlak geliyor. Kesur geliyor yani. Evet. Günde beş defa Yeah. that thing. alıştırmazsan abdest aldırmazsan seccadeye çekmezsen 17 yaşına geldiği zaman onu camiye vallahi sokamazsın Allah'ın emrini zamanında tatbik etmek lazım hangi zamanda emretti o zaman onu geçirmeyeceksin o vakti aşmayacaksın o çizgiyi şaşmayacaksın hangi zamana mahfuz ise o zamana siktir. Yoksa itaatli bir nesil nasıl meydana gelecek? Allah'a itaat eden bir nesil kaldı mı Türkiye'de? Resulüüne itaat eden bir nesil kaldı mı? İşte temellerini araştırdığımız zaman faiz ettiğimiz, ihmal ettiğimiz birçok meselelerle karşı karşıya geleceğiz. Allah ve Rasulüne itaat etmemek suretiyle öyle bir musibet, öyle bir felaket zubur ediyor ki şimdi İslam tarihinde bir sahneyi arz etmeden geçmeyecek. Efendiler, biliyorsunuz ki Rasûl-i Zîşan ahmet Mahmudu Muhammed-ül Nefâ sallâllâhu aleyhi ve onun ruhaniyetine bir salavat-ı şerif'i okuyalım. Es-salatu ve selamu aleyke ya Rasulullah, Es-salatu ve selamu aleyke ya Habibullah, Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evveline ve l-Ahirin. rasûl Efendimiz, Mürşidimiz, Muallimimiz, Mürebbimiz, Habibimiz, Resul-i Efendimiz Efendimiz Medine'yi günellerine de mecceli müşriklerle ikinci bir muharebe yaptı. Birinci muharebe biliyorsunuz Bedir muharebesiydi. Bedir cengi. İkincisi de Uhud muharebesi. Uhud dağının eteğinde hacı bendiler Medine'de kaldıkları zaman mutlaka görmüşlerdir. cebel Uhud, Uhud dağlarının eteğinde korkuç bir muharebe meydanı hasıl olmuştur. Muharebenin teferruatına girdiğim Burada Resulullah'ın verdiği bir emir var. Bu emre itaat etmemek suretiyle başlarına gelen felaketi göreceğiz. Sefaatle tabi duyulmuştur. Ama tekrarında işin hikmetlerini ortaya koymakta büyük ibretler var. Alacağımız dertler var. Dert alacağız. Malumunuz olduğu üzere Mekke'de gelen müşriklerin ordusu 3000 bin kişilik. kişi. Müşrik ordu. Kutperest ordu. Ordunun başında Ebru Sükyan vardı. Rasûl-i Zişâ'nın Aleyhisselatü ordusu da 700 kişi. Onlar düz Habibullah yedi Ve ordunun başı Şehitlerimizin etlerini paramparça edip yeteneğinin noktanınıza ayrılmayacaksınız. Ayrılmak yok, dikkat. Sebat edeceksiniz, itaat yeneceksiniz buyurdular. Öyle kuvvetli bir emir. Önç her şeyi görüyor tabi. Allah'ın göstermesiyle, Allah'ın dizilmesiyle görüyor ve sömür Habibullah. Tesadüf olur mu? Muharebeyi kaybetsek de kuşlar gelip meydanındaki cesetleri didik didik yemeye çalışsa siz de bunları gözleriyle gö gözlerinizle görseniz yine bu gençini terk etmeyecektir, itaat edecektir buyurmuşlar. Nihayet savaş başladı. Muharebe bütün dehşetiyle başladı. Muharebe meydanında hazret Hamza var, dehşetli dehri var. hazret Ali-i Murtaza var, kuvvetli dehri var. Ve bunun yanında, hazret Ömer-ül Faruk var, Ebu Bekl-i Sıddık var, şimdi sahabi meydanda. Önce yavaş yavaş muharebe başladı ve her defasında Mekke'den gelen müşriklerin, kutperetlerin en büyük mehlivanları Allah diye salıman kılıçlar dikmeye düşünüyordu başlar ve arkasından devam ediyordu. Derken öyle bir muazzam ilahi bir zafer meydana geldi ki müşriklerin kalbine bir korku geldi. O müşriklerin kadınları et çalıyorlardı, Davul çalıyorlardı. kutlamaya başladılar. Ve orada ayrılmışlardı. Sadece Abdullah ve sekiz arkadaşı orada kaldı. Fakat felaket geliyor şimdi. Korkunç bir felaket başlıyor. O aynen kesedinin arkasında sal kanatta vekleri müşriklerin o zaman Müslüman olmamış olan Halis bin Velis 250 yüz elli süvariyle arkada pusuda bekliyordu. Desikten okçuların ayrıldığını görünce arkadan huzur etti. Abdullah İbn-i ile arkadaşlarını şehit etti. Arkadan Müslümanlara sarmaya başladı. Muharebenin seyri değişmişti. Muharebenin şekli değişmişti. Halit Dünveli bağırdı. Bekleriler gitmeyiz. Ben yetiştim diye bağırınca o kaçan kutperetler hepsi geriye döndüler. Müslümanlar ve Allah'ın Resulü, arkadan Halit ve bir, bir suvarileri önden de geriye dünen müşriklerin ortasında iki ateşin ortasında kaldılar. Meşretli bir manzara. İnsanın tümleri üstünde bu hafta karşısında. Habibullah öyle bir ateş şembeli içinde kaldı ki Müslümanlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Her şey tersine döndü Emre itaat görüyor musunuz? Ve aralarındaki parolayı unuttular Müslümanlar. Neredeyse birbirleri öldürmeye başladılar. Şaşkınlık perişanlık nişanlık öyle aldı yürüdü ki ne yaptıklarını kimse anlayamadı. Kimisi kaçmaya başladı. Kimisi bir başka tarafa sığınmaya başladı. Öyle bir an geldi ki Hazreti Habibullah Aleyhissalatu vesselam yanında on bir sahabeyle yapayalnız kaldı Resulullah. Ve düşmanlar olduğu gibi Resulullah'ın üzerine kullandılar. Öyle kılıçlar geliyordu ki Resulullah bütün kudretiyle, bütün kuvvetiyle Ya Rabbi bizi mahvettirme diyordu. Ya Rabbi bu İslam askerlerini mahvettirme diyordu. Ve yanında Sadik-i Ebi Vakka Suhad'ı bizden kendi okunu halb Sa'da verdi. Ey daa ve Velümmi Sida gelme şokları şu okları Sürh'ün iki tane halkası mübarek yüzüne baktı yüzü gözü kancanar haline geldi. Müthiş bir kreşanlık başlamıştı Ya Rabbi. Rasul-i Dışkan'ın etrafında herkes her şimdindeydi. Ebu Bekir Sıddık, Ya Rasulullah sana bir şey olacak diyor. Ebu Bekir Far, Ömer ül Ya Rasulullah bir şeyler mi olacak? Yok mu ona terciye korku içindeydiler. Rasulullah'ın etrafında fırıl dönüyorlardı. Bir anda Hazreti Musa, Alendar Resulullah Hazreti Muthap Şehit buldu ve Sima itibarıyla Rasullüha benziyordu. Müşrikler dediler ki, tamam Hazreti Muhammed öldürülmüştür diye bağırdılar. Habibullah'ın Öldürülmüş bir diye haberinin yayılması, ethab-ı kiram-ı kıncaresi. Zaten daha evvel, vahşi tarafından, Hazret-i Hamza'nın kasıtlarına böyle bir muzbek isabet etmişti ki, dal gibi yıkılmış, yere serilmişti Hazret-i Hamza. Şehit olmuştu. Onun şehadeti, zaten Müslümanlar da, moral namına bir şey bırakmamıştı. Bir de peygamber öldürüldü diye şaiye yayılınca artık bir kere derman kalmamış Ve hemen haber Medine'ye Münevvere'ye yayıldı ve Hazreti Peygamber şehit edilmiş diye Medine'de yayılınca Hazreti Fatımad-ı Zahra öyle sokaklara düştü ki Vay Ebi! Vay Resulallah! Bir de kaldım diye Yolları bütün dehşetiyle koşarak meydan-ı Uhud'a kadar gelmiş. Hazreti Ali'yi bulmuş. Neredesin ey babam, neredesin ya Allah diye yüzünle kitabıları nebisebeye başlamıştı. Bir elbini sonucunda ne büyük meydana gelmişti. Bir tarafından meydan kan çanalı içinde... Bir kutup yıldızı girip parır parır parlayan Resulullah'ın mübarek sakallarından kanlar akıyordu. Canlar serilmişti meydana. Ve toparlandılar. Hazreti Fatime Tüzzehra, hemizledi Efendimizin mübarek yüzünü, sakallarını ve bulunduğu yeden yüksek bir fazli değildi. Ve Müslümanların toplanmasıyla Resulullah'ın ikrisi etrafını toplamasıyla müşrikler yeniden kaçmaya, yeniden dağılmaya başladılar ve meydanda Hz. Hamza ile birlikte 70 tane şehidin meydanı kaplamasından sonra muharebe sona ermiş oldu. Resulullah şehitleri bir bir gezerek Meydanda dolaşarak önce Hazreti Hamza'yı, amcasını gördü. Kendisinden iki yaş bu Hamza. Baktı ki Hazreti Hamza'nın tamamen karnını yarmışlar, ciğerini çıkarıp sakın gibi çiğnemişler meydanda. Mübarek burnunu kesmişler, kulaklarını kesmişler, parmaklarını kesmişler. Ebu Süfyan'ın karısı, boynuna gerdalık fiyafusunu öyle perişanlıklar, öyle kim intikamlar etrafı sarmış ki Resulullah yeniden muharebe milanında öyle ağladı, öyle, öyle sızladı ki daha o güne kadar arşın altında hiçbir peygamber doyarlanamıştı. Netice ne oldu? Habibullah'ın Vafiullah'e Resulet Allah'a ve onun mutlaka itaat ediniz. Emrini dinlememiş olmanın cezası derhal geldi çattı. Ve bir müthiş bir ibret gibi etrafı kaslı kavurdu. Sahadeye öyledir der, öyledir ibret oldu ki. İslam tarihinde bu hadise hakikaten yürekler acısı bir hadisedir. İnsanı gama, kedere hüzne sevreden müthiş bir halindedir. Fakat müminler derhal toplanmasını bildiler, ümitlerini kaybetmediler ve Resul-i Zişan'ın etrafında tekrar toparlanarak yeniden duruma, yeniden osiyete hakim hale geldiler. İşte kardeşlerin Resulullah'a itaat etmemeniz huzurundan ibarettir. Derhal ceza gelecek, derhal İtaat etmemenin sonunda hukuku bulan hadiseler aynı cezanın bütün felaketlerini teker teker bütün fertlere batıracak. Bütün fertler muhaseb olacak. Bütün fertler bu idat etmeyen insanların ortaya koydukları hadiseye, gitmeye felakete ortak hale gelir. İtaat etmeni yapsınlar. İşte bu Es-siyallaha Allah'a mutlak manada itaat ediniz ve resulühu mahluluna de mutlaka ibadet ediniz. Ve ana tenateru. İkiniz de çekişmeyiniz. Sen ben know what you believe that da sabırlı olacaksın Ve mutlaka itaat ederken karşılaşacağım zahmetlere mutlaka sabırla karşıma eder. Başka türlü olmaz zaten. Sahabe-i kiram bu hadiseden sonra Rasul-i Zişan'a böyle itaat eder hale geldiler. Bu hadise bir idrat oldu. Bir ders oldu. Artık ondan sonra Allah'ın Rasûlü'ne harkayen ittiba ettiler, itaat ettiler. İtaresini misal vermeden geçmeyeyim. Bir seferinde aleyhissalâsü vesselâm Efendimiz eshab-ı kiramdan Rıdvanullâhi Teala aleyhim esmaîn Allah'ın bütün eshabı güzeyinden razı olsun. Onlardan birisinin parmağında parmaklar halim. Parmağında altın yüzük görmüştür. İmam-ı Bukhari bunu çok güzel naklediyor bize. Sahabe-i erkek tabi aslan gibi bir sahabi parmağında altın yüzüp gördü ve hemen onu yanına çağırdı. Etrafında daha birkaç kişi vardı. Buyurdu ki sen mahşer günü şu parmağında cehennem ateşinden bir halkanın parmağına dolaşmasını ister misin buyursan? Mahşer günü şu parmağında Cehennem ateşinden bir halkayı parmağına getirmelerini ister misiniz? Sahabe-i İkram birdenbire donmuş kalmıştır. İstemem ya Resulallah, öyleyse hangi Müslüman erkek ne olursa olsun parmağına altın yüzük takarsa mahşer günü, cehennem ateşinden bir halka vallahi takılacaktır diyordular. Ve ne ettiler, cazak ettiler. Çıkar ve derhal kaldır at diyordular. Hemen o sahabi anında iptalat etti. Derhal parmağından altın yüzüğü çıkardı, kaldırdı attı. Beyefendimiz oradan uzaklaştılar. Gittiler. Bilahe'ler o sahabinin arkadaşları dediler ki sen o yüzüğü kaldırdın attın tamam emre itaat ettin yalnız onu yerde bırakma o attığın yüzüğü al götürsak başka bir şeye harcarsın dediler. Sahabinin itaatine bakın. Allah Resulü'nün çıkar dediği at dediği şeyi gerden almaktan hayal edin Kabul etten Sahabenin itaatı budur. Ve sahabı yüzüğünün en yüzünde en büyük nesil olmasının sebebi bundan başka bir şey değil. Öyle itaat etmişler ki, öyle inkiyar etmişler ki Resulullah'a, öyle haramlardan sakınmışlar ki şimdi misal vereceğim. O altını, altın yüzüğü yerden almadı ve pratik kabul ettiler. Ve ondan sonra Kav-ı erkeklerinin parmağında kimse altın yüzük görmez oldu, kimse kadar. Ama Müslüman kadınların altın yüzük takmasına müsaade edildi, o ayrı bir mesele. Sonra bu hadise kitaplara geçti tabi, bu haram, bu günah olarak, haram olarak eserlere intikal etti hadisi şeriflerle günümüze kadar geldi ve büyük alimlerimizden İslam alimlerimizden meşhur İmam-ı Gazali Rahmetullahi Teala Aleyhi Bari İhya-i Ulu isimli eserinde aynen şöyle söylüyor. Haramlardan sakınmak için Allah Resulüne itaat etmenin misalini vermek için diyor ki bir camide namaz kılmak için en ön safa geçsem birinci safta yerimi alsam bir de baksam ki o birinci safta camide birinci safın içinde parmağında altın yüzük bulunan birisi var Vallahi o altı yüzü takıpta haram işleyen adamın şerrinden birinci safı bırakır en son safa kaçarım diyor. Kaçarım derhal. O haramı işleyenden kaçarım. Allah Resulüne ifade etmeyenden daha Şaf, kaçarım diyor. Bunu misaldir Mustafa Ali. İkinci defa şöyle söylüyor. Üç gün kadar yemek yemesen üç gün acımdan perişan olsam, açlıktan perişan olsam, sonra da mükelleh bir sofraya davet edilsen, bir sofraya davet edilsen, o sofranın başına geldiğim zaman, görsen ki o sofranın etrafında oturan Müslümanlardan birisinin parmağında altı yüzük var, Allah Resulüne idat etmemiş, o sofradan ''Vallahi bir lokma yemen, ben alkaçarım.'' diyor Zabrani. O haramı işleyen şerrinden, ''Kaçarım.'' İtaat etmiyor çünkü, sahabe gibi itaat etmiyor çünkü. Tatlik etmiyor çünkü, nefsine bayağı iniyor. ''Magen yasak etmiştir, ben alzırakırım.'' demiyor. Ve ondan sonra çekişmeler başlıyor tabii. Allah'ın rasulüne idha etmeyince çekişmeler başlıyor. Sen, ben, ben, sen kapatmışsın. Ve işin haslı kayboluyor. Bugün Müslümanların mücadelesinin yönünü kaybetmesi, şeklini kaybetmesi, Müslümanların birbiriyle mücadele etmesinin sebebi bu. Çünkü her bir haram var. Her birinde bir günah var. Her birinde bir isyan var. Birbiriyle mücadele ediyor. Eğer hepsi de Allah Resulüne ithaf etseydi, hiçbir Müslüman diğer Müslümanla mücadele etmeyecek, bütün mücadelesini komünistlere ve dinsizlere karşı müşterilere edeceklerdi. Adam geliyor, bazen müftülükte görüyorum tabi, İstanbul müftülüğünde çok çeşitli ibretler var, Adam geliyor, elinde bir mazbata, bir şikayet dilekçesi hazırlamış, altında da elli tane, altmış tane imza. E buyurun diyorsun, nedir bu? Efendin falan imamı şikayete geldi. Falan imamı şikayete, bir şey, var bu imamın? Efendin, cid imama yakışır mı? Bisiklete biniyor diyor. Bu bisiklete binen imamı geldi ediyoruz. Mücadele edin. Bütün gayet gider ki o imamla mücadele et. Ve ben soruyorum, diyorum ki... Senin mahallende komünist var mı? Senin mahallende dinsiz var mı? Niye o dinsizliğe, niye o komüniste mücadele etmiyorsun da... Bir imamla bu kadar tersine niye mücadele ediyorsun? Sen evvela din düşmanlarına karşı... Allah'ın düşmanlarına karşı... Resulullah'a şöyle aradı diyen karşı mücadele etmiyorsun da sen kendi kendini etkisiyorsun. Ve <Gülüyor> la Dil tenâzavu birbirinizi çekiştirmeyin. Ayetinin tehlike ve gitmesine ortak oluyorsun. Mücadelenin ve tuzunu kaybetmişsin sen. Adam geliyor yine bir şikayette bulunuyor. Efendim diyor, bizim mahallede imam namazı tamamen kıldıramıyor. Namaz kıldırmasını bilmiyor diyor. Ve mücadele ediyor. Direkçe müdafaa, müddet dışa gidiyor, murakıda gidiyor. Ve soruyorum, diyorum ki, senin elinden namaz kılmayan çocukların var mı? Var diyor. Senin hanımın namaz kılıyor mu? Kılmıyor. E niye bunlara mücadele etmiyorsun da dışarı çıkıyorsun? Gözleri kör olsun senin diyorum. Evlinde mücadele etsene yahu! Senin karın namaz kılmıyor. Senin çocukların namaz kılmıyor. Bunlarla mücadele etmiyorsun. Sokakta ne işin var senin? Başkası'ya ne işin var senin? Metodunu kaybetmiş bu Kiminle mücadele edeceğini şaşırmış bu ümmet. Kiminle muharebe edeceğini şaşırmış bu ümmet. Tıpkı Uhud halbinde iki ateşin arasında kalıp da şaşkınlıkla sahabe-i kiramın birbiriyle muharebe etmesi gibi. Habibullah bunlar olmasaydı eshab-ı kiram beni o zaman. Şaşkınlıktır efendiler, gönlümüzü şaşırmayalım, mücadele istikametini şaşırmayalım, birbirimizle uğraşmayalım. Bu kadar dilsiz var, bu kadar komünist var, bu kadar Allahsız var, bu kadar namus düşmanı var. Onlarla mücadele etmiyorsun ve sen birbirle mücadele ediyorsun. Öyle şey olur mu? Ve bu yolda hedef'e olur mu? İşte bu mübarek ayet-i kerime bize muazzam ışık tutuyor. Allah ve Rasulüne itaat hususunda aynen sahabe-i gibi derhal itibar edeceksin. Ve bu hususta en ufak tereddüle düşmeyeceğim. Sen itaat de memursun. Sen itaat et genişine karışma. Cenab-ı Hak ne yaratacaksa ne verecekse netice Allah'a sen bir kul olarak sen bir milleti Muhammed olarak itaatle mükemmersin. Bitti. Vakıa şimdi Meslim bir takım hükümlerin sebeplerini soruyor. Onlar dair bir dava. Erbab-ı ilim, erbab-ı irşat anlatsınlar hükümlerin hikmetlerini, emirlerin sebeplerini anlatsınlar ama Müslüman her hal ittiba ve derhal hal itaat etmesin. Hasan Basri, Rahmetullahi teala aleyh. Hasan-ı Basri mübarek tabiinden büyük bir zahf, büyük bir alim, büyük bir evliya diyor ki Eshab-ı Kiram'ın bir çoğuna kavuştum diyor Hasan-ı Basri. Basra'da mübarek bir türbesi var. Hicaza giderken uğradık. Hasan-ı Basri'nin türbesine girdikten sonra adeta insan kendisinden geçiyor. Ayrı bir alemdeymiş gibi hissediyor. Hasan Abbasli. Yüksektir. Kübe sakin, sessiz, bembeyaz, güvercin kanadı gibi yumuşak mısın kübe. Mübarek diyor ki, Eshab-ı Kiram'ın çoğuna rastladım. Ben merakla sordum diyor. Ey Eshab-ı Kiram, siz Allah Resulü'nü gördünüz, onunla konuştunuz, onun sohbetini dinlediniz diyor. Dedim diyor acaba Resulullah'ı nasıl dinlerdiniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i nasıl dinlerdiniz? Karşısında nasıl otururdunuz? Ve şu, bütün bu cevapları dinledikten sonra şu şekilde cevap alıyor. Diyorlar ki biz Allah Resulü'nün karşısında öyle bir tavır takınırdık ki Öyle itaat eder, öyle otururduk ki Resulullah konuşurken çirpiklerimizi oynatmazdık ve her birimizin başında bir güvercin, bir kuş bulunuyormuş da kıpırgadan kucak atmış gibi böyle bekler, kelime hareketle meşgul olmak Resulullah'ın ağzından çıkan kelimeleri derhal etmeleridir. Sağda bak. Her dilimizin başında sanki bir kuş vuruyor. Kıpırgasa uzayacakmış gibi bir dikkat Resulullah'ı dinlerdik ve ne emrederse o emri tatbik etmeden o gece katkıya yapmalıdır. Düşünün bir misal daha belirgeleyip İstanbul'un fetih için hani Halid bin Eba Eyyub el Ensari'yi tanıyorsunuz. Hz. Galip Eyüp Sultan'da yatan mübarek sahabi Resulullah'ın yakını ve Efendimiz'i Cebi'a'yı evinde misafir eden büyük sahabi Medine'li, İstanbul'un etri için Medine-i Münevvere'de bir ordu hazırlanıyor. Resul-i Zişan'ın ahirete intikal buyurmasından 56 sene sonra bir ordu İstanbul'da geliyor. Bu ordu hazırlanırken Kur'an-ı Kerim'i bir sabah açık okumaya başlıyor. Hazreti Halim Eba Eyyub el Kur'an'ı okurken Cahidu fillah Allah yolunda mücahede, Allah yolunda cihada kalkın. Cihada çıkın. Allah'ın dinini etrafa yaymaya de katılın. Ayetini okur, okmaz, okumaz hemen çocuklarını çağırıyor. Çabuk diyor. 96 yaşında bir ihtiyar. 96 yaşında ihtiyar bir insan. Çocuklarını çağırıyor. Çabuk okumu, yayımı, hızlarımı Kalkanını, kılıcımı ne varsa getirin. Ben de bu orduya katılıp İstanbul'u sefetmeye gideceğim. Diyorlar ki baba sen yaşlısın, ihtiyarsın. Otur oturduğun yerde. Bir gideriz, bir çarpışırız. Hayır diyor. Benim şehit olarak ölmeme ne mani oluyorsunuz? Bu Kur'an-ı Kerim ihtiyarlara hitap etmiyor mu? Ruhum çıkmadıkça... ''Kur'an'ın emrine ittiva edeceğiz.'' diyor. Ruhum çıkmadıkça beden ben ölmedikçe, seni alem çıkmadıkça, ''Kur'an bana da hitap ediyor, ben de gidelim.'' diyor. Ve geldi işte İstanbul'a kavuştuğu zaman, yolda şehir doldu, tağdutuyla beraber İstanbul'a girdiler, Ey Sultan'ın oraya gömdüler, Eshab-ı Şiram dönük o çekirdeğin üzerine hadis-i Hz. Fahni Sultan bunu fethetmiştir. İtaatı görüyor musunuz? İtaat etmenin yaşı yoktur. 90 yaşında da olsan, 100 yaşında da olsan Allah ve Resulüne mutlu idat edecek. Ümmet-i Muhammed'in kurtuluşu buna bağlı. Ancak böyle kurtuluş kabildir. Yoksa Allah'a itaat etmeyen bir millete işte Amerika emreder. İşte Moskova Emre'de ve yabancıya itaat etmek zorunda bırakılır. Mahur ve Eşar'ın Böylece terse nihayet veriyorum. Aziz müminler, gelecek pazar, önümüzdeki pazar İstanbul'un biraz uzağında büyük bir konferansa katılmak üzere gelecek hafta pazar günü bulunamayacağım. Ve sizlerden, huzurunuzdan müsaade alacağım. Haftaya bir istirahat edeceksiniz. Ve ondan sonraki pazar yine aynı şevk ile, aynı aşk ile inşallah burada tekrar toplanacağız inşallah. Haftaya bir konferans için gidiyorum, bulunamayacağım. Merak etmeyiniz. Ondan sonraki pazar yine aynı heyet, aynı heyet, aynı heyecanla inşallah bir arada bulunacağız. Bu arada bu Elinizden gelen yardımı esirgemeyiniz. Camimizin noksanları için yardımcı olunuz. Ve bu arada yine evinize ve çocuklarınıza İmam Hatip Okulu mezunları cemiyetinin çıkarmış olduğu tohum mezimasını da biri tavsiye ediyorum alınız, okuyunuz ve okutunuz. Ya Rabbi günahlarımızı affile. Ya Rabbi dualarımızı makbul, ibadetlerimizi kabul ile. Ya Rabbi milletimizi, memleketimizi ve bütün alemi İslam'ı her çeşit düşmanın şerinden, her çeşit içinizdeki dışımızdaki düşmanların hilesinden, tuzağından, sesisinden, düşmanlığından muharib ediyor. Her nefes kelime şahadetim aşk ile feryad ile Muhammed'in diyerek huzuruna bu iman ile kabul uzaktan yakından gelen kadın erkek Genci ihtiyar, şu ehli İslam'ı, şu ehli imanı, cennetinle, cemalinle, şereccar ya Rabbim. toplaşan müminleri, şurada birleşen Müslümanları, mahşeri günü, şefaat-ı Mustafa'ya, harsayla ya, ya Rabbi. Amin ya Erhanerrahimin, velhamdülillahi Rabbil alemin, zillah-i ale fatiha